Cadı mahkemelerinde kullanılan yedi ilginç test. Kara tarihte cinayet ve tecavüz gibi çirkin suçlarla birlikte alınan çok büyük bir suçtu. Milattan önce 18. yüzyılda Hammurabi kanunlarında büyücülüğü yasaklayan birçok hüküm yer almaktaydı. Orta Çağ'da ise birçok kanunda cadı ve büyücüler nasıl tespit edileceği nasıl sınanacağı ve hatta nasıl infaz edileceğine dair özel ölçütler belirlenmişti. Ancak şeytanlığa dair kanıtlar bulmak sıradan bir iş değildi. Bu yüzden cadı avcıları, büyücü olduğundan şüphelendikleri kişiler üzerinde tuhaf deneyler yürüttüler ve bu şüphelilerin cadı olduklarını kanıtlamaya çalıştılar. Esrarengiz tatlılardan acımasız işkencelere kadar, Doğaüstü faaliyetleri kanıtlamak için kullanılan 7 sıra dışı teste yakından bakalım. 1. Test Yüzme Testi Bu çok meşhur yüzme testini gerçekleştirmek için cadılar en yakındaki nehir veya göle götürülür, burada iç çamaşırlarına kadar soyulur, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde suya atılırdı. Sonuç olarak suya batıp batmayacaklarına bakılırdı. Cadılar, Vahdis töreninin kutsallığını reddettiklerinden, suyun cadıların bedenini kabul etmeyeceği ve bakmalarına izin vermeyeceğini inanılırdı. Bu inanca göre de, masum biri bir kaya parçası gibi dibe batarken, suya atılan bir cadı, suyun yüzeyinde asılı kalırdı kurbanın batması durumunda karaya geri çekilebilmesi için bileğine bilip bağlanırdı. Fakat yanlışlıkla boğulan kurbanların sayısı da hiç az değildi. Cadı yüzdürme testinin kökeni suyla yargılama adı verilen bir uygulamaya dayanıyordu. Bu uygulamaya göre bir suçlu ya da büyücü olduğuna inanılan kişi azgın nehirlere bırakılırdı. Böylece bu kişilerin kaderine daha yüksek bir kuvvetin karar verdiğine inanılırdı. Orta Çağ'da birçok Avrupa ülkesinde yasaklanan bu gelenek 17. yüzyılda yeniden ortaya çıktı. Hatta bazı yerlerde 18. yüzyıla kadar devam etti. Örneğin 1710'da Darko Boda adında Macar bir kadın yüzme testinden geçirildi. Testi geçemeyen kadın önce dövüldü, daha sonra da bir kaza bağlandı ve ateşe verildi. İkinci Test Dua Testi Ortaçağ bildiğinleri cadıların kutsal kitapta yazanları sesle okuyamayacağına inanırdı. Bu sebeple de büyücülükle suçlananlara genellikle pazar duası olmak üzere İncil'den bazı kesitler verilir, tüm metni eksiksiz ve hatasız okumaları beklenirdi. Yargılanan kişinin gerginliğinden ya da okuma yazma bilmemesinden kaynaklanan olduğu hatalar dahi haleğine bir kanıt olarak hesaplanır ve şeytanla işbirliği yaptığı anlamına gelirdi. Aslında toplum önünde konuşma becerisinden başka bir şey ölçmeyen bu sapkın testin sonuçları cadıların yargılanmasında birinci dereceden kanıt teşkil ederdi. 1712 yılında Jane Wayneham adındaki kadın bu teste tabi tutuldu ve sorgu sırasında günahlarımızı bağışla ve bizi şeytana uymaktan koru, satırlarını okumakta zorlandığı için cadılıkla itham edildi. Fakat testi başarıyla geçmek bile bir şüphelinin beratını kesinleştiremiyordu. Salem Cadı mahkemelerinde cadılıkla suçlanan George Brooks, daracında dua'nın tamamını eksiksiz ve doğru okuduğu halde önceden planlandığı gibi asılarak idam edildi. Sebep olarak da duayı eksiksiz okumasının şeytanın bir oyun olduğu öne sürüldü. Cadı olduğuna kanaat getirilen kişi asılarak veya boğularak ya da yakılarak idam edilirdi. Üçüncü test. Dokunma testi. Dokunma testi, kendisine büyü yapılan kişinin büyücüyle temasa geçmesi halinde özel bir tepki vermesi fikrine dayanmaktaydı. Büyüye maruz kalan kişi nöbet geçiriyor ve anlamsız davranışlar sergiliyorsa, şüpheli cadı odaya çağrıdır ve büyü yapılmış kişiye dokunması istenirdi. Kurban bu temasa herhangi bir tepki vermezse şüpheli masumdu. Ancak kurbanın nöbeti sona erer ve normale dönerse, büyüyü şüphelinin yaptığı kanıtlanırdı. Dokunma testleri 1662 yılında, İki genç kızı büyülediği iddia edilen Rose Challender ve Amy Denny adlı iki yaşlı kadının yargılandığı duruşmalarda önemli rol oynamıştı. Genç kızlar nöbet geçirirken yumruklarını öyle sıkmışlardı ki güçlü kuvvetli erkekler bile kızların parmaklarını birbirinden ayıramıyordu. Fakat Callender ya da Dany genç kızlara ne zaman dokunsa kızların yumrukları kolaylıkla açılıyordu. Hakimler bu tepkinin gerçek olup olmadığını kontrol etmek için kızların gözlerinin bağlanmasına ve diğer mahkeme görevlilerin de bu kızlara dokunmasına karar verdi. Üyeler dokunduğunda da kızların yumrukları gevşiyordu. Bu da verdikleri tepkilerin sahte olduğunu kanıtlıyordu. Fakat bu dahi kadınların masumiyetine kanıtlanmasına yetmedi ve Kalender Deni Danny cadı oldukları gerekçesiyle asıldı. 4. Test Cadı Kekleri Tuhaf bir karşı büyütürü olan cadı kekleri, büyücüleri tespit etmek için kullanılan doğaüstü tatlılardı. Gizemli hastalıklarda ya da ruhun ele geçirilmesi durumlarında cadı avcıları kurbanın idranından bir örnek alırlardı ve bunu çavdar yemeği ve külle karıştırıp kek yaparlardı. Bu mide bulandırıcı karışım cadı yardımcısı köpeğe yedirilirdi. Bu şekilde köpeğin ruhunun da ele geçirilmesi ve hayvanın suçlu büyücünün adını söylemesi ümit edilirdi. Salem cadı mahkemelerinden çok önceki dönemlerde yaşanan bir histeri salgını sırasında Tituba adında bir köle, genç Betty Perry'si ve diğerlerini kimin zehirlediğini tespit edilmesi için, bir cadık keki hazırlamasına yardım etmişti. Fakat karışım işe yaramadı. Sonuç olarak Tituba'nın büyü ve koca karı ilaçları hakkında sözde bilgisi kendisine karşı kanıt olarak kullanıldı ve Tituba cadılık suçu ile yargılandı. 6. Test İğneleme ve çizik testleri Cadı avcıları şüphelinin vücudunda belirgin bir cadı işareti bulamadıkları zaman bu işaretleri ortaya çıkarmak için iğne batırma gibi korkunç bir yola başvurabiliyorlardı. Cadı avlama kitapları ve bu konuda yazılmış eğitim kitapları bu tür işaretlerin acı hissettirmediğini ve kanamadığını söylüyordu. Bu sebeple de inceleme yapan kişi özel olarak tasarlanmış iğneleri, Şüphelinin vücudunu arka arkaya batırıyordu ve bu işlem istenilen sonuçları alındığı bölgeyi bulana kadar devam ediyordu. İ İngiltere ve İskoçya'da daha sonraları bu işkence yöntemi yüksek maaşlarda çalışan profesyonel iğneciler tarafından yapılmaya başlandı. Bu iğnecilerin birçoğu sahtekardı ve sahte, cadı izlerini bulmak için köreltilmiş iğneler kullanıyorlardı. Talihsiz şüpheler yalnızca iğneleme yöntemine maruz kalmıyorlardı. Bunun yanı sıra vücutları sözde kurbanları tarafından çizik içinde bırakılıyordu. Bu testin mantığı ruhu cadı tarafından ele geçirilen kişinin kendisini büyüleyen cadıya elleri kanla boyanana kadar tırmalayınca rahatlayacağı inanışına dayanıyordu. Eğer sözde kurbanın verdiği tepkiler şüpheli cadı tırmaladıktan sonra düzeliyorsa, bu durum şüphelinin suçlu olduğunun kanıtı olarak görülüyordu. Yedinci ve son test, büyücülük. Görevlendirme olarak da bilinen bu test, şüpheli cadının ruhunu ele geçirdiği kurbanı serbest bırakması için şeytana sözlü olarak emretmeye zorlanmasına dayanıyordu. Diğer insanlar da kontrol görevini yerine getirmek için sözcükleri telaffuz ediyorlardı. Hakimler ise bu sözlerin kurban üzerinde herhangi bir etki yapıp yapmadığını kontrol ederlerdi. Görevlendirme testinin en çok bilinen örneği, 16. yüzyılda Alice Samuel adlı bir kadın eşi ve kızı üzerinde gerçekleştirildi. Samuel, eşi ve kızı, Trogmorton soyadlı zengin bir ailenin beş kızına büyü yapmakla suçlanıyordu. Mahkemede hakimler Samuel ailesinden şeytana şunları söyleyerek kızları serbest bırakmasını emretmelerini istediler. Ben bir cadı olarak, tam şu anda şeytanı bayan Trogmorton'u serbest bırakmakla görevlendiriyorum. Ruhu ele geçirilmiş kız tam o anda iyileşince, Samuel Ailes suçlu bulundu ve catılık suçundan dolayı asıldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.